Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız yine. Bugün tahmin edebileceğiniz gibi artık yeni anayasal ...ve idari rejimle ilgili... E, ...neler oldu... ...neler olacak... E, ...nasıl bir... ...yönetim... E, ...bekliyor bizi... E, ...herkes konuşuyor... ...biz de bunu kendi penceremizden... ...konuşmaya çalışacağız ve bunun... E, ...programımız açısından... ...nasıl bir... E, ...hukuk güvenliği beklediği... ...yönüne de değinerek... E, ...sohbet edeceğiz... ...evet Aynur Hanım siz... Siz başlayın, bu arada şunu söyleyelim, programımızın belli bir yerinde insan hakları hukuku, bana göre anayasa hukuku profesörü, hukuk profesörü, Profesör Dr. Rona Ayba'ya da bağlanacağız Onun da bu konudaki görüşlerini alacağız Çünkü Rona Hoca'nın e, Yeni anayasal sistemin e, Köşe taşları veya koordinatları ile ilgili e, Bir e, çalışması var yani, Veyahut da bir çalışma başlangıcı var o, on, Ondan da bu konuda Bir çerçeve almaya çalışacağız ne oldu 24 Haziran'dan sonra? Ne, ne, ne oldu yani 24 Haziran seçim bitti ne oldu Aynur Hanım, Aslında bilse. daha geriye gidip bu iki yılı da değerlendirmek gerekiyor. Merhaba diyorum ben de tüm dinleyicilerimize. Şimdi tam iki yıl süren ve artık kalıcı olacağından hiç kimsenin şüphe etmediği bir OHAR süreci yaşadık. Bu süreçte arkada ne sağlamak isterdik ama öyle olmadı, olmayacağı benziyor. 32... Hayır ki bugün bitti, <gülüyor> bitti diyor. <gülüyor> evet. Yani yenilenmediğine göre evet. bugün, bugün itibari artık o halsiz. Güya evet. O halsiz evet. bir rejime girdik ama bu hal. Adı, bu evet. haldeki bir rejime. Adı o hal olmayan e, ve hepimizi kaygılandıran ne olacağı konusunda e, merak ettiğimiz bir süreç. Bu o hal sürecini... Gene lafı <gülüyor> kes, evet. keseyim. Evet. Bu kadar me merak etmeyin. Bizim İstanbul Barosu avukatlarından Mehmet Uçum e, avukat Mehmet Uçum e, yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak yeni rejimle ilgili çok ciddi hazırlıklar yapıldığını aslında özet olarak yürütmenin sadeleştiğini küçüldüğünü ama etkisinin büyüdüğünü söyleyerek yapılan çalışmalarla öyle korkulacak bir rejime girmediğimizi söylüyor. Onun için biraz rahat olalım. Evet. Demokratik Halk Hareketi'nin e, geldiği nokta bu herhalde. Şimdi o her sürecinde 32 <gülüyor> vagonluk bir kanun hükmünde kararname katarı geçti... ...hayatımızın e, tam içinden, toplumumuzun i̇çinden üzerinden. İçinden mi üstümüzden? İçinden, üstünden e, etkilerini hala e, sürdürdüğüne göre... E, ...hayatımızın içinde bu 32 vagonluk kata, katar. Niye 32? Çünkü ilk 31'i aslında... Ee, daha önceden e, 2018'in e, başına kadar kabul edilmiş, sonra durmuştu 8 Ocak'tan sonra eee olan olan usul har KHK'sı çıkmamıştı. 667'den 697'ye kadar 31 adedine baktığımızda bunlardan ilki 3 ay sonra meclisin onayına sunulmuştu. Eee dördü de 3-4 e, aylık süreler sorununda e, toplam 5 tanesini biliyorsunuz meclis yürürlüğü e, onaylamıştı. Sonrası e, bu 31 adedin geriye kalanı 2018 yılının Şubat ayına kadar meclis tarafından onaylanmadan bir idare işlem olarak bekletilmişti ve biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi de ben bunları değerlendirmem. Demişti. Dolayısıyla fiili bir durum yaratılmıştı. İnsanlar çok ağır sunuşlar olan tedbirlerin mağduru olarak hak arama Ve kullanamadılar. Sadece tedbir değil, tasarrufların. Evet. Sonra anayasa değiştirildi bu arada biliyorsunuz. 6.771 sayılı yasayla bu anayasa değişiklikleri halkın onayına referanduma sunuldu. 51.5 gibi bir oranla evetler kazandı. Ve aslında 2019'un Kasım ayında yapılması gereken e, seçimler e, sizin de az önce belirttiğiniz gibi 24 Haziran'a çekildi. Şimdi bu anayasa değişikliğini getiren kanun aslında meclise önemli bir görev veriyordu. Bütün uyarlamalar, anayasa değişikliklerinin gerektirdiği kanun değişikliklerinin ve KYK değişikliklerinin meclis tarafından 6 ay içinde yapılması gerekiyordu. Süre ne zamandan başlıyor? Bu kanun değişikliği 11 Ocak o, ta yürürlüğe girdi. 11 Şubat'ta özür dilerim resmi gazetede yayımlandığı için bu yılın evet. 11 Ağustos'a kadar aslında medisin gerekli çalışmaları yapmasını bekliyordum. 11 Ağustos 2017 tabi tabi ben yanlış söyledim, özür dilerim. Ama tabii öyle bir şey olmadı. E, gelinen noktada e, her şeyin yine KHK'larla devamı e, yoluna gidildiğini görüyoruz. Bakın 20 Mart'ta 688 sayılı KHK çıkarmışlar. Sonrasında 689 çıkmış 17 Nisan'da referandumun hemen arkasında. Sonra 11 Ağustos 2017'ye kadar... Biz meclis bunları düzenlesin diye beklerken meclis zaten tatile girdi o da yapılamadı ama bu arada ne oldu meclisin tatilde olmasına bakılmaksızın altı aylıkta süre bittiği halde çok önemli. Ee, ...KHK'lar geldi arkasından 693, 694, 695 ve 696 meclis açıldığı halde hala devam ediyor. En son 8 Ocak 2018'de 697'de kalınmıştı. Sonrasında bir duraklama dönemi görüyoruz. KHK'lar çıkarılmadı ama e, bu arada ne yapıldı? E, aradaki süreçte... Ne yapıldığı yani, konusunda hep lafınızı unutmayın. ...ben bir, bir paragraf... Buyurun. ...paragraf e, açayım... E, ...avukat Mehmet Duç'un... ...baş danışmanımız... ...diyor ki... ...2017 Eylül'ünden itibaren... ...hazırlıklar başlandı aslında... Diyor, ...bu yeni anayasal Do düzenle ilgili olarak... ...doğru söylüyor olarak ben, ...çünkü her şeyi e, üst üste yaptılar... E, ...ve bunun için 49 kişilik bir ekip... ...ortada çalışmaya başladı diyor... ...üst komisyonda 15 kişi vardı... ...ayrıca... ...beşte alt komisyon oluşturuldu... ...her birindeydi, yedi üye çalışıyordu... ...ama seçimin erken alınmasıyla birlikte... ...bu çalışmalarda zamanla yarışmak... ...durumu ortaya çıktı... ...yaklaşık 40 kişiden oluşan yazım ekibi kurduk... ...bunlar farklı, farklı bakanlıklardan gelen... ...uzmanlardan... ...deneyimli, tecrübeli, üst düzey... ...bürokratlardan oluşuyordu... ...ve biz Nisan ayı itibariyle... ...yazım çalışmalarında... ...en azından taslak olarak yapmaya başladık... ...diyor, evet... Evet, evet. Şimdi e, tabii en son e, bu yılın başında Ocak ayında 697'i iyi çıkardılar ve durdular dedim. E, tabii e, seçimin öne alınması 18 Nisan'da e, gündeme geldi. Seçim öne alındı. Bu arada meclisin işte e, geçen sene 11 Ağustos'a kadar çıkarması gereken uyum yasaları, değişikliklerin bu arada nasıl yapılacağı öngörüldü, düşünüldü ve 7142 sayılı yasa 10 Mayıs'ta meclisten geçti. 18 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandı. Bakın meclisin görevini kime vermiş? Çok merak ediyoruz. Bakanlar kuruluna vermiş. Bakanlar kuruluna ...gerekli değişikliklerin yapılması için... ...KHK çıkarma yetkisini tanıdılar... ...seçim öncesi... ...ve e, seçimden... E, ...hemen önce ve hemen sonra da... E, ...Bakanlar Kurulu'nun... E, ...703'e kadar... ...KHK çıkarmaya devam ettiğini... ...görüyoruz... E, ...şimdi ilginç şeyler var... ...tabii dinleyicilerimizin böyle sayılarla... tarihlerle başını ağrıtmak istemiyorum ama... E, ...şimdi... 24 Haziran'da seçim yapılıyor. Seçimden önce 14 Haziran'da aslında sonradan resmi gazetede 699 olarak yayımlanan KK kabul edilmiş, düzenlenmiş ama gazetedeki yayımı daha sonra. Bu arada 24 Haziran'da seçim... Bu son, oldu... bu son yani Cumhurbaşkanı kararnamesi değil de olağanüstü hal kararnamesi olarak son kanun. Bundan de... olağanüstü KYK'sı değil işte onu söylemek istiyorum. Bundan sonra yani 8 Ocak'tan sonra bir tanesi hariç olağanüstü KYK'sı çıkarmadılar. 10 Mayıs'ta bir kanun çıkararak bu kanunla uyarlama yani meclisin ilk altı ay içinde yapması gereken kanunlardaki değişiklikleri KYK çıkararak bakanlar kuruluna bu yetkiyi verdiler. Bakanlar kurulu seçimden. Ee, 10 gün önce 14 Haziran'da bir KYK hazırlamış bu kanuna dayalı olarak ama bunun yayımı daha sonraya kaldı numarası 699 seçimden sonra da 2 Temmuz'da toplam 4 tane KYK hazırlıyor ee, 698 700 699 söylemiştim 702 703 burada sadece tek fark 701'in e, olağanüstü hali KHK'sı olması. Şimdi 700 yani şunu söylemek istiyorum. Bu, bu yılın Ocak ayında olağanüstü hali kesiyorlar. Arada Meclis'in yetkisini bakanlar kuruluna veriyorlar. Bakanlar kurulu seçim öncesi ve seçim sonrası yani milletvekilleri ve cumhurbaşkanı yemin etmeden önceki arada toplam 703'e kadar KHK çıkarıyor. Bunlardan bir tanesi olağanüstü halı KHK'sı. 701. Diğerleri bu özel demin ettim bunu da söyleyelim niçin KHK? bu aradaki 701 olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi diğerleri neden öyle değil bu şeyde çıkarılan Mayıs ayında 10 Mayıs'ta çıkarılan kanuna dayanarak e, bu kanun e, dayanak alınarak çıkarılan ka, kanun hükmünde kararname olduğu için mi? Hayır. Cumhurbaşkanlığına sürecine, e, e, başkanlık sistemine seçim süreci için e, e, seçim, pardon geçiş sürecini Ge belirlemek için yapılan bir çalışma bu. Dolayısıyla bakın zaten kanunun birinci maddesinde de söylüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, teşkilat, görev ve kanunları bakanların bakanlıkların kuruluş kanunlarını sosyal güvenlikle ilgili kanunları değiştirir diyor. Yani e, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken bakanlarla ilgili sürecin, bakanlıklarla ilgili sürecin ve mevzuatın nasıl olacağına dair bir geçiş e, düzenlemesi yapılmış bunlarla. Ama son bir dakika golü var. 90. dakika golü gibi 701 sayılı KYK. Bu olağanüstü hal kayakası Ve hepimizin bildiği gibi bu önceden bildirildi bir KHK çıkarılacak ve kamudan yine toplu <gülüyor> ihraçlar olacak diye gerçekten de listeler, e, listeler halinde. halinde sonradan baktık aslında bu KHK'yı Cumhurbaşkanının başkanlığındaki Bakanlar Komitesi olağanüstü hal kanununa göre 4 Haziran'da yani seçimden önce belirlemiş ama herhalde listeleme ve yazım uzun sürdüğü için bunun yayımlanması sonra yakalıyor. Bakın 18632 kişiyi ...kamudan ihraç ediyor bu KYK'yla e, e, kişiler ve 8.998'i bunların emniyet mensubu. Şimdi burada ilginç bir şey var, e, biraz sonra top, to, toplamda o halde neler oldu belki e, zaman kalırsa onlardan bahsedeceğiz. Rakamlar ufak tefek oynamalar içerebilir ama 120.000'den fazla yani 121.311 kişi e, o hal sürecinde kamudan atılmış gözüküyor... Ee, bunun 18.632 son dakika golü diye tanımladığım 701 sayılı KHK ile yani neredeyse altıda biri değil mi 120 ile 18'i evet. mukayese ettiğinizde 20.000 olsa gider ayak altıda birine yakın bir kısmını e, toplamdaki Hı. rakam anlamında kamudan ihraç ediyor ve gider 12 derneği, 3 gazeteyi ve bir televizyonu da kapatıyor. Yani ben bunları anlatırken yoruldum ama bakıyorsunuz kuvvetler birliği sistemi. ...ya da başkanlık sistemi... ...ya da hangi ismi söylüyorsak ...kuvvetlendirilmiş e, Cumhurbaşkanlığı sistemi. Az uçumun söylediği gibi çok iyi bir hazırlık yapmışlar. Durum amacasına... ...çok iyi hazırlık e, derken... Değişik... ...yani bu, bu hazırlıkların Planları... metnini e, Tabii, hazırlamışlar. Ben içeriklerinin iyi olduğu anlamında... ...söylemiyorum ama bürokratik olarak... ...sistematik olarak mevzuatı bilenler... ...ve e, öngörülen sisteme göre... ...hazırlık yapanlar... E, ...çalışmalarını bitirmişler. Ve zaten sizin bu dediğiniz doğru... Hakikaten e, avukat Mehmet Uçum da diyor ki e, bir akademisyen bunların hı hı. yani e, bu geçiş döneminin 6 ay, 5 ay, 6 ay gibi bir süre hı hı. alabileceğini söylüyordu. Biz bunu ee, çok kısa bir süre içinde yani. Ama işte e, biz dediğim eldesin yapması gereken şeyi e, e, işte danışmanlar e, yaptı ve bakanlar kuruluna yetki verilerek yapıldı. Pardon ve, yanlış 5 yıla ihtiyaç var derken diyor. Hı hı. Yani bu 5 yıla ihtiyaç olan şeyi 3 e, aylık e, bir yoğun çalışmayla hazırladık kutluyoruz diyor. Kutluyoruz kendilerini. Evet. Şimdi 9 Temmuz'da yemin ediyor Sayın Cumhurbaşkanı ve durmuyor. 10 Temmuz'da 3 tane, 15 Temmuz'da 7 tane, 16 Temmuz'da 2 tane. Bu sefer Cumhurbaşkanlığı Hükmünde, kar kararı pardon, ismi değişti. Cumhurbaşkanlığı e, kararı çıkarıyor. Şimdi e, bunlardan da belki söz edebiliriz. Belki bunları hocamıza sormamız lazım. İşte demin sözüne ittiğiniz, belki uçum onu kastediyor, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi noolu. baktığınızda 9 tane kurul oluşturuyor. Bu televizyonlarda da çok konuşuldu, bu 9 kurulun politika üreteceği. Söyleniyor. İşte politikayı başkan üretecek yoksa başkanın çevresindeki bu kurullarda çalışan uzmanlar mı üretecek? Bakanlar da bu üretilen politikalar politikaları çerçevesinde icraat yapacak. Evet. Birinci kararname 10 Temmuz tarihli bu kurulları oluşturuyordu. İkincisinde bazı, bazı kurum ve kuruluşlarla ilgili kadrolar kuruldu. Üçüncüsünde atamalara ilişkin düzenlemeler yapıldı. Dördüncüsü çok önemli. 15 Temmuz'da e, hemen hemen bütün kamu kurumlarını yani önemli sayılabilecek mutlaka eksikler vardır. Kamu kurumlarını e, yeniden düzenledi. Mesela Adli Tıp Kurumu'nu e, Avrupa Birliği Başkanlığı'na dönüştü bakanlık. Devlet su işleri, devlet tiyatroları biliyorsunuz ilk düzenlemede yoktu kapatıldı diye hepimiz şaşkınlık içindeydik. Sonra baktık bu kararnamede e, devlet tiyatrolarının tekrar düzenlendiğini gördük. Afet işleri, ceza infaz kurumları, kalkınma ajansları, helal akreditasyon kurumu mesela yani olabildiğince e, pek geniş bir e, 802 maddelik bir e, kararname oturmuşlar. Bütün mevzuatı mevzuattaki kamu kurumlarını, kuruluşlarını e, listelemişler. Bunları eskiye benzer bir şekilde ama bir takım yeniliklerle, bir takım farklılıklarla e, yeniden düzenlemişler. E, beşinci KYK çok önemli devlet denetleme kurulunu düzenliyor. şimdi devlet denetleme kurulu çok eskiden de Cumhurbaşkanlığına bağlıydı Organ, ve şeydi bir üst yani, denetleme organı. ama ne yapmışlar kamu kurumlarını yargı hariç kamu kurumlarını denetleme kuruluna bağlamışlar. mesela meslek örgütleri, örgütleri de, kamu kurumunun içindeki meslek örgütleri artık Denet, Devlet Denetleme Kurulu'nun e, yani, denetiminde... Yani Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği, Barolar Birliği, vakıflar, barolar, Vakıflar, e, Türk Tabipler Birliği... Aklımıza e, gelebilecek ge bütün meslek odaları. Ama ilginç olan şey şu, e, bu kararnamenin altıncı maddesinde grup başkanları var e, kurullarda. E, grup başkanına Denetlediği kurumdaki görevliyi yani mesela Barolar Birliği Başkanı'nı ya da başka bir e, yönetim kuruluyesini e, kamu hizmetlerinin gerekleri yönünden sakıncalı bulduğunda görevden uzaklaştırma yetkisi veriliyor. Yani dolayısıyla yürütme sadeleştiriliyor demiş uçum ama sadeleştirilirken e, seçimle gelen... Demokratik süreçlerde oluşan organları olan ve kanunla kurulan meslek odalarının seçimle görevlendirilmiş kişilerinin, temsilcilerinin idarenin düzenlemesiyle görevden alınabileceği. Zaten bu kişilerle ilgili bir suç isnadı varsa... E, suç soruşturması varsa gerekli tedbirler yargı tarafından alınabiliyordu. Bakan, Adalet Bakanı'nın da yine görevleri vardı bu noktada biliyorsunuz. Şimdi bu doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı olan bir devlet denetleme kurulu adı altındaki yapıyla e, bu şekilde e, yeni bir sürece doğru e, götürülüyor. Şimdi bu burada benim düşündüğüm şey şu, bu kurumların çoğu aslında anayasa da. ...düzenlenmiş tabii, ve... Ve, evet, ...ve bir çoğunun da... ...kendi özel kanunları var... Evet, ...mesela tabii. barolar Hepsini. ve avukatlarla ilgili... Bu, evet. ...Türkiye Barolar Birliği ile ilgili... ...tabiplerle ilgili, tabip ile ilgili... Hı. ...şimdi bu yasa var... ...bir de şimdi bu... E, ...Cumhurbaşkanlığı... ...kararnamesi niteliğinde bir kararname var... Hı hı. ...yani... Birazdan e, hocamıza Bağlandığımızda bunu soracağız Yani ortada bir yasa var Bir de kararname çıktı Yani meclisin kanunuyla e, Bir de kararname çıktı Burada ne olacak bu, bu Yani mevcut olan bir kanun var bir de kararname çıktı. Bu, bu durumda nasıl sonuçlar doğuracak? Hangisine e, evet. itibar edeceğiz? Bunları da meclis konuşmak. Meclis yeni bir düzenleme yaptığında kararname ortadan kalkacak deniyor ama meclis bu düzenlemeyi yapabilecek mi? E, dengeler ortada yapılamadığı sürece o zaman e, Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle belirlenen Süreç ilerleyecek diye düşünüyoruz. E, gerisi, yani meclis yeni düzenleme yapıncaya kadar kanun hükmünde kararnamenin hükümleri, e, kararnamenin icraide, şimdi evet şimdi. Evet pardon kararname, adım, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı, kararnamesi, cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Bizim de dilimizin icra, alışması gerekiyor. E, e, yaptığı düzenlemeler uyarınca süreç ilerleyecek. Evet evet. Şimdi belki bunları da soralım. Bunun ne anlama geleceğini de e, hocamızla bir konuşalım. Son ben bu kararnameyi aslında e, yani bir süredir e, e, devletin ya da yürütmenin e, sıkıntılarla eleştirdiği işte e, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Barolar Birliği. Türkiye Mimar Meclisler Odaları işte şeyler e, odalar diğer odalar bu konuda Eczacılar Diş Hekimleri Odası bunlarla ilgili bir e, ...süratli müdahale imkanı yaratmak için e, evet. hazırlanmış bir e, norm paketi olarak görüyorum birazcık. Evet, çok önemli değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanı kararlarından önce, kararnamelerinden önce demin sözünü ettiğim gibi 9'undaki yemin törenine kadar da bakanlar kurulunun... Özel kanuna dayanarak yaptığı düzenlemeler vardı. Mesela bu 700'ü evet. sayılı KHK. Şimdi sanıyorum Aynur Hanım, onu Hı -hı. unutmayın. Sonra devam San ediyoruz hocamıza Sanıyorum. mı bağlanıyoruz? Hı -hı. Ee, Profesör Doktor Rona Aybay'la ile konuşacağız şimdi. E, telefona hocam telefonda mısınız acaba? Merhaba. Merhaba, merhaba hocam. Ee, Açık radyo dinleyicilerine de merhaba. E, hocam e, sizi zaten Açık Radyo e, dinleyicileri bildiği için tekrar tanıtmıyoruz. E, Rona Hocamız e, hem e, insan hakları hukuku konusunda hem de bence anayasa hukuku konusunda e, hocamız e, hatta e, anımsadığım kadarıyla 1961 anayasasının düzenlenmesi sırasında da yani genç bir Asistan olarak çalışmalara katılmış deneyimli bir hoca değil mi hocam? En alt düzeyde çalışmalara katılmışlarken <gülüyor> en alt düzeyde asistanlık sekreteryal düzeyde evet. Evet hocam şimdi yeni bir anayasal sistem. 2019'da yürürlüğe girecekti ama seçimler olduğu için seçimler yani bu anayasa değişikliğindeki geçici madde nedeniyle seçimlerle birlikte hem bu yeni anayasal düzenlemeler hem de yeni hükümet devreye girdi. Yeni yönetimde ana, anayasayla değiştirilen bu yeni yönetimde kuvvetler ayrılığı, meclis, Cumhurbaşkanı'nın yetkileri ne olacak? Bu konuda bir çerçeve çizebilir miyiz hocam? Çizmeye çalışalım. Kolay bir iş değil. Şunun için çünkü yapılan anayasal değişiklikler gerçekten son derece özen, özensizce e, beceriksizce yapılmış çok tutarsızlıklar var e, anayasa yapım genel olarak e, hukuk e, belgelerinin düzenlenmesinde e, bir takım kurallar vardır yani işin bir anayasa metni veya herhangi bir sözleşme metni hukuki e, e, metin hazırlanırken bunun bir takım kuralları vardır. Bir kere ne yapılacağını iyice düşünüp e, yapılacak işe uygun hükümleri yazmak. E, i̇kincisi de bunun e, en iyi, en açık, en düzgün e, şekilde yapılmasını sağlayacak ifadeler kullanmak gerekir. İster anayasa olsun, ister en sıradan bir ticaret e, hayatıyla ilgili bir sözleşme olsun. Örneğin bir e, kendi içinde çelişkiler olmaması, üst normlar dediğimiz, mesela ticari sözleşme ise, ticaret kanunu, borçlar kanunu, anayasal bir düzenleme yapılacaksa anayasanın ilkeleri, temel ilkeleri, anayasayla ilgili gelenekler dikkate alınması gerekir vesaire. Burada çok uzatmak istemiyorum ama hukukçular ne demek istediğimi çok iyi anlamışlardır. İşin tabiri caizse bir içerik yanı vardır. Bir de zanaat tarafı vardır. Yani işi e, başla sonu tutarlı bir şekilde yapma becerisi. E, bu değişikliklerde, doğrusu bunu göremiyorum. Tam tersi bir şey var. Boşu boşluk <gülüyor> var, düzensizlik var. E, bunu belirttikten sonra. Hocam sizinle daha evvel yaptığımız e, konuşmada hatta o zaman e, radyoda idik. Bu daha e, kamuoyuna referanduma sunulmamıştı bu değişiklikler ve o zaman da söylemiştik sanıyorum yani sizin söylediğiniz o bir e, şey var bir birikim anayasa değişikliği ile ilgili yapılan çalışmalar daha evvel anayasa ile ilgili normların düzenlenmesi konusundaki akademik birikim anayasa mahkemesi kararları bunlar var bunlar da hiçbiri dikkate alınmadan hazırlanmış değişiklik e, normlarıydı bunları konuşmuştuk sanıyorum. Evet şimdi Türkiye'de anayasacılık geleneğinin 150 yıllık toparla hesap bir geçmişi var. 1876 kanunu ile başlıyor. 1876 kanunu esasisine bakarsanız işte bir Osmanlı anayasasıdır. Bugünün görüşüyle, bugünün değerlendirilmesiyle çok eksikleri olan bir anayasadır. Bu ama kendi içinde tutarlıdır. Yani bir maddesiyle başka bir maddesi arasında çelişki yoktur. Teknik mükemmellik derken bunu kastediyor. Bu bizim 24 anayasamızda da böyleydi. 61 anayasasında da böyleydi. Ondan sonra bozuldu Yani anayasa yapma işi bazı da alınır oldu. İşte anayasayı bir, bir kere dermekle bir şey olmaz diyen cihniyet e, egemen oldu. E, sonunda işte, vizyon sahibi diye de alkışlandı bu arada. Bunu söyleyeyim. Anayasayı dermek, bir kere dermekle bir şey olmaz diyen zatın. <gülüyor> Allah rahmet eylesin diyelim. E, Ürünlüğe girmiş olan son değişikliklerle bu, bugün karşımızda olan bu metinle artık ...özensizlik, acemilik, tutarsızlık... ...tepe noktasına ulaşmış görünüyor. E, ayrıntılara biraz... Gire, ...girmemi istiyorsanız... ...bir iki başkan evet. örnek vereyim. Evet. Ş Hocam şimdi... ...yani bu... E, ...sistemin... ...bir başkanlık sistemi olmadığını... ...artık kuvvetler... E, ...başkanlık sisteminde sert... ...olarak düzenlenmiş... kuvvetler ayrılığı sisteminin... ...bulunmadığını... E, yasama e, organının bir anlamda ikinci bir e, şeye e, konulduğunu, sıraya konulduğunu görüyoruz. Şimdi yasama organı bu e, değişikliklerden sonra ve 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanı'nın karşısında ne yapacak? E, yasama organının nasıl bir fonksiyonu olacak? Tabii bunu e, sorarken... Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'nın yanındaki başkan yardımcıları ve bakanların mesela bakanların meclisten milletvekillerinden seçilmeyeceğini bunların seçiminde bir denetim mekanizmasının olup olmadığında da birlikte anlatırsanız konuyu sanıyorum daha net anlamış oluruz diye düşünüyorum. Pek güzel sorunuzu yanıtlayacağım. Yalnız önce şunu söyleyeyim. Çağdaş anayasacılık açısından Kuvvetler ayrılığı, güçler ayrılığı ilkesinde e, önemli olan yasama ve yürütme organları arasındaki ayrılıktan çok yargı organının durumudur belirleyici olan. Yani kuvvetler ayrılığı değil de yasama, yürütme, yargının birbirinden, üçünün birbirinden ayrıldığı düşünülür. Yasama ile yürütme arasındaki ayrılık az veya çok olabilir. Fakat asıl önemli ve belirleyici olan bir rejimde demokratiklik ve hukuk devleti olma açısından yargı organının durumudur. Ee, i̇sterseniz onu biraz açmaya çalışayım. Sonra e, sizin sorunuza gireyim. Yargı organının güçlü olması e, rejimin demokratik olması ve hukuk devleti olması açısından son derece önemlidir. Zaten Dünyada başkanlık rejimi olarak bilinen hükümet sistemlerinin kabul edilen başarılı tek örneği Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika Birleşik Devletleri'nde de kanunca önemli olan yasamayla yürütme arasındaki ayrılık değil, çok güçlü bir e, yargı sisteminin olmasıdır. Yani sistemin sağlığı işlemesi yargı organının gücü de e, belirlenir. Gücü derken yani yasama ve yürütmeden bağımsız işleyişi ve bu konudaki kurumsal yapılaşma ve görenek mi anlamalıyız? Kesin, kesinlikle bir kere son derece toplumda büyük bir saygınlığı vardır. Yargı organlarının en başta Amerika Birleşik Devletleri yüksek mahkemesi, biz anayasa mahkemesinin karşılığı, olabilen ama adı anayasa mahkemesi bir yüksek mahkeme olan bir mahkeme vardır. 9 tane üyeli ve bu 9 üye ömür boyu e, seçilirler. Son derece e, sıkıntılı bir seçim döneminden sonra senatonun önünde e, öğrenciyken kopya çekip çekmediklerine dair bir sorulara bile muhatap olduktan sonra nihayet seçimler Cumhurbaşkanı'nca atanırlar ama dikkat edin Cumhurbaşkanı tek başına atayamaz. Senatonun önünde e, bu sıkı tabiri caizse sınavdan geçtikten sonra atanırlar ve bu artık hiçbir güç onların görevine son veremez. Ömür boyu e, emeklilik de yoktur. Ömür boyu e, yerleri garantidir ve kendilerine hangi Cumhurbaşkanı'nın atadığını Hatırlamazlar. Böyle bir vardır Amerikalı hukukçular arasında. Son derece hafızaları zayıftır bu yüksek yargıçların. Kendilerini kimin seçtiğini hatırlamazlar derler. Ee, ve <gülüyor> dediğim gibi bunlar kendileri istemedikçe asla emekli ayrılmazlar. Yani cenazeleri çıkar şeyden <gülüyor> mahkemeden tabir caizse. Yani daha başka yönleri var ama bu kadar söyleyeyim. Şimdi bizim sizin zorunuza dönersek evet <gülüyor> Bir iki basit örnek vereceğim. Her şey için genel bir inanç var e, yasama organı yani bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçekten e, tabir caizse yetkileri makaslanmış bir durum gösteriyor. Bu doğru ama düz bütünde meclisi gözden çıkarmak e, doğru olmuyor olmaz bence. Meclisi kim gözden çıkarmayacak hocam? Biz mi çıkarmayacağız yoksa e, e, Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı değil kastım. Meclisin kendi üyeleri. Yani e, bu mevzi terk edilmemeli. Burada da yapılacak işler hala yok değil. Var. Yani çok geniş ölçüde yetkileri elinden alınmış meclisten bahsediyoruz. Kabul ediyorum. Örneğin bakın çok önemli bir şey. Sözlü soru kuruma ortadan kalktı. Meclis hükümete güven oyu vermek, hükümete güvensizlik oyu da vermeyi içerir tabii bu. Yetkisinden yoksun olduğu gibi sözlü soru da soramayacak. Yani bir milletvekili sorduğu soruya karşılık ilgili bakanın gözünün içine baka baka cevabını dinleyip karşı cevabını vermek imkanından yoksun şu anda. Yani bakanla milletvekili göz göze gele gelmeyecekler. Sorulan soruya bakan yazılı bir cevap verecek. Muhtemelen emrindeki bürokratların yazdığı bir cevap mecliste okunacak. Ee, bu gerçekten meclis için büyük bir kayıp. Ee, ayrıca unutmuyorum ki bu meclis Milli mücadele boyunca e, Yunan toplarının sesi neredeyse Ankara'dan duyulur haldeyken bile toplantısına bir gün ara vermemiş, Müstemirren o zamanki tabirle toplantılarını sürdürmüş bir meclistir. O bakımdan gerçekten gazi bir meclistir ve bu meclis bütün savaş boyunca Ulusal Kurtuluş Savaşı boyunca görevde kalmış. Bir gün bile tatil yapmamıştır. ve edin, O zaman bugün bakan dediğimiz kişilerin adı vekildi. Şimdi milletvekillerine, milletvekillerine vekil deniliyor. Ama o zaman bakanlara vekil deniliyordu. Neden biliyor musunuz? <gülüyor> Çünkü bakanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vekaleten iş yapıyorlardı ve bakanlar her an mecliste e, sorulara yanıt vermek idiler. <gülüyor> Bu çok önemli bir şey. Bu e, yetki ortadan kalktı mı? Hayır. Bugün de dikkat edin <gülüyor> anayasayı okursanız her şeye rağmen değiştirilmemiş bir hüküm var. Başkomutan kimdir Türkiye'de? Cumhurbaşkanı derseniz, doğru ama eksik bir yanıt vermiş olursunuz. Meclis başkanı. Meclistir başkomutan. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı meclise vekaleten. Meclis adına, meclis adına diyebilir adına... miyiz yoksa vekaleten mi hocam? Efendim? Meclis adına mı diyebiliriz yoksa vekaleten mi diyebiliriz? Tems Meclis başkanlığını temsilen mi yoksa? Temsilen. Mecl evet. Meclis temsilen e, başkomutanlık okuyorum. Başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılamaz. Cumhurbaşkanı'nca temsil olunur. Evet. Bu son derece önemli ve bizim anayasa tarihimiz bakımından da asla e, gözden uzak tutulmaması gereken bir temel ilke. <gülüyor> Bugün Cumhurbaşkanı fiilen e, başkomutan durumundadır ama e, aslında anayasadan aldığı yetki e, temsil yetkisidir. Başkomutanlık yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. İşte dediğim gibi bunun arkasında yatan tarih var. Şimdi, anayasa, madde esas e, yazılmaz. <gülüyor> bunun arkasında bir tarih var. Dediğim gibi milli mücadele boyunca görevde kalmış fiilen e, savaşla ilgili hesap sormuş e, komutanları e, Mustafa Kemal Paşa dahil e, bakanları sorguya çekmiş eleştirmiş bir meclis var ve dediğim gibi müştemirle toplanmıştır yani hiç aralıksız toplanmıştır anayasadan başka bir yüküm söyleyeyim şimdi size <gülüyor> anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi <gülüyor> seçimlerden sonra kendiliğinden toplanır. Bakın Anayasa'nın 93. maddesi şöyle diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Yani çağrı yani yapmaya... Seçimli, genel seçimlerden sonra da yine kendiliğinden toplanır belli bir tarihte. Bu da ki kendiliğinden sözünün arkasında da bir tarih var. Çünkü e, Osmanlı'nın ilk yazılı anayasasına göre toplanan <gülüyor> meclis o zamanki adıyla meclisi Mebbusan e, padişahın çağrısıyla toplanabiliyordu. Ve padişah Abdülhamit 30 yıl bu çağrıyı yapmadığı için meclis kağıt üzerinde var ama asla bir araya gelmeyen insanlardan oluştu. Kendiliğinden <gülüyor> Sözünün arkasında yatan tarih budur. Kimse Eğer meclisin toplantısına bir kişinin veya bir grubun davetine bağlarsanız o davet yapılmadıkça meclis hukuken toplanamaz. Oysa bizim anayasamızda buna ihtiyaç Kendisi, bu bugün de var. Yani, yani kendiliğinden toplanabileceği için birisi çağırmasa bile meclisin e, faaliyeti devam edebilecektir. Yani meclisi be, be, sayıda üye topla, olağanüstü toplantıya çağırabilir. Meclis başkanı olağanüstü toplantıya çağırabilir. Cumhurbaşkanı çağırabilir. Ve, ama e, dediğim gibi bu kendiliğinden sözü çok önemli. Hiç kimse çağırmasa bile meclis <gülüyor> her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. E, <gülüyor> Şimdi günümüzde Buyurun siz dinleyin bir sorunuz vardı. Ee, şimdi e, hocam e, başta da söylediğim bir konu vardı. Şimdi e, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini artıran bu anayasal değişiklik e, idarenin daha etkin, daha süratli, daha e, işlevsel olmasını sağlamak için. E, ancak... E, Başkan yardımcıları, bakanlar kurulu, eski bakanlardan farklı ve cumhurbaşkanının çıkaracağı kararnameler, meclisin çıkaracağı kanunlar karşısında ne durumda? Bu bunları bir değerlendirelim. Mesela bakan bakanlar nasıl? Eskiye göre bakanlar ve bakanlar kurulu kalktı. Şimdi şimdi ne durum nedir? Bugünkü durumda bakan eski durumda yani parlamenter rejimde bakanlıklar açısı, bakanlar açısından en önemli özellik güven oyuyla ancak yani meclisten alınan güven oyuyla görevde kalmaları ve o güven sürdükçe görevde kalabilmeleriydi. Yani güvensizlik oyuyla düşürülmeleri söz konusu Bireysel olarak tek tek bakanlarında topluca bakanlar kurulunda yani başbakanında. Oysa bu tamamen değişmiştir. Bugün e, bakanlar artık parlamento önünde hesap verme parlamento parlamentodan güven oyu alma durumunda değildir. Cumhurbaşkanı'nın memuru durumundadırlar. Gö, göreve gelişleri Cumhurbaşkanı'nın istencine bağlıdır. Görevden ayrılmaları da e, Cumhurbaşkanı'nın e, iki düzmanın arasındadır. Dolayısıyla bakanları artık biz eski Bakanlar gibi görmemeli, Cumhurbaşkanı'nın memurları olarak görmeliyiz. Peki bu bakanların seçiminde mesela Amerika'daki gibi e, bir e, denetim, onay e, merci var mı? Mesela Amerika'daki Hayır, bakan... Bizde e, tamamen e, gelmesi, gitmesi bir bakanın tamamen Cumhurbaşkanı'nın iki dudağının arasındadır. E, Siyasi anlamda bir sorumluluğu varsa o da sadece Cumhurbaşkanı'na karşıdır. Amerika'da nasıl hocam başkanlık sisteminde? A Bakanların... Başkanlık kabinesi denir böyledir ama çok güçlü bir yargı denetimi, çok güçlü bir e medya denetimi vardır. Bir de bütçe e konusu vardır. Onlara e girmek belki şu anda biraz lafı uzatabilir. Evet ben başka bir noktaya dikkat çekeceğim. Evet. Yeni düzenlemede bakanlarla ilgili olarak e, dikkate alınması gereken çok önemli bir e, kurum var. Kurumlar. Şimdi Cumhurbaşkanı'yla e, şu Şema yayınlandı gazetelerde görmüşüzdür. Evet. evet. Şimdi orada dikkat ederseniz sel şey var. Kurumlar diye de bir e, grup e, kurum var. Evet. ile bakanlar arasında. Bunlar yenilik tütleri ilk defa oluyor. Nasıl çalışacağını göstiremiyorum. Ama kaçınılmaz şekilde Cumhurbaşkanı ile politika e, para, üreteceği e, söyleniyor Sayın Hocam. Bu kurulların evet. bu kurulların politikaları üreteceği söyleniyor. Ha peki bu politikaları üretecek bakanlar da uygulayacakmış. Evet. Ama işte işte işte işte mutlaka bir takım e, sorunlar çıkacaktır, uyumsuzluklar olacaktır ve Cumhurbaşkanı bunları çözüme bağlamak durumunda. Fakat unutmayın Türkiye 80 küsur milyonluk bir ülke. Yaşadığımız çağ 21. yüzyıl teknolojik gelişmeler almış başını gidiyor. Ekonomik, sosyal, şiyasal yüzlerce sorun var. Bu seni, bu organların uyum içinde çalışmasını Cumhurbaşkanı tek başına nasıl sağlayacak? İkinci bir konu, karmaşa yaratacak bir konu, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce yapılmış bir kanun, bükümleri arasında uyumsuzluk ve çelişki ki bu kaçınılmaz olacaktır. çözüm nasıl bulunacak? Hocam yani... bir örnek verebilir miyim? Bu iki nolu evet. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Ee, bazı kamu kurumu ve kuruluşlarına ait kadroları ve pozisyonları kuruyor, iptal ediyor ve kullanımına ilişkin esas ve usulleri belirliyor bu kar kararname. Siz çok iyi biliyorsunuz 12. maddesi uygulanmayacak hükümler başlığında şöyle diyor üst kademe kamu yöneticileri hakkında bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenen hususlara ilişkin olarak diğer mevzuatın bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine aykırı hükümleri uygulanmaz diyor. 13. maddesi daha da ilginç tereddütlerin giderilmesi bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Şimdi, bir kere <gülüyor> kademe yöneticilik kavramına kimler girer, kimler girmez. Ee, bütün bunları Cumhurbaşkanı'nın e, sözüne bağlaması tereddütleri o giderecek. Cumhurbaşkanlığı makamı giderecek. Yani i̇nsan bir gayreti gerektirecek bir durum. Ayrıca Cumhurbaşkanı kararnamesi ile e, kanunlar arasında çelişki olursa kanun önceliklidir diyor onayasa değişik. Güzel ama buna kim karar verecek bir de kazanılmış Orası, hak yok. kavramı var insanlar terfi ettikleri nokta itibariyle bir takım haklar kazanıyorlar şimdi bunlar kararnamelerle ortadan kaldırıldığında ne olacak ögemenlik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve kanunu meclis çıkarıyorsa şu ana kadar kanunun uygulanmasıyla kazanılan haklar için e, ne diyebileceğiz Peki, size sürekli ya, soru soracağız. Bunlar... Bütün bunlar dediğim gibi bir karmaşa yaratabilir. Çünkü Türkiye'de Türk bürokrasisi daha Osmanlı'dan devralınmış bir takım ilkeleri vardır. ya takım genel müdür, müsteşar, müsteşube işte başkanı, gayret başkanı falan gibi kademeler vardır. Müsteşar, müsteşar yardımcısı vesaire. Bunlar çok yerleşmiş ve Türk bürokrasinin artık... Ee, değişmez sanılan ülkelerdi, kavramları ülkelerdi. Bunlar da değiştirildi. Bütün bunların yaratacağı bir karmaşa ortamından endişe ediyorum ben, çünkü dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti 80 milyona aşkın nüfusuyla e, küllü büyük e, küçük çaplı sorunlarıyla e, koskoca bir e, şey mekanizma. Yani bu mekanizmayı bir tek kişinin bu mekanizmanın isteğisinde çıkacak e, uyumsuzlukları bir tek kişinin çözüme bağlamasına bırakmak. Sesiniz bu konumda çok iyi hocam. Biraz evvel az geliyordu. Şu andaki konum evet. çok iyi. Ko konumda sesinden bahsediyorsunuz ama. Evet evet sesinizin şeysi Abi şu anda yani telefonu e, yakınınız. Telefonundan konuştuğumda böyle oluyor demek. Evet. Peki. E, Şimdi çok iyi. E, evet dediğim gibi bu Hocam bir şeyi sorayım mı? Şimdi, şimdi bir e, e, Cumhurbaşkanlığı insan hakları ile ilgili konularda kararname çıkaramayacak diyoruz. Bir temel de, hak ve özgürlükler. Temel hak ve, temel özgürlükler, ve özgürlükler, özgürlükler konusunda çıkaramayacak. Bir de şimdi bir yasa normu var bu yasa normu mesela çok bunlar tartışılacak yakında ceza muhakemeleri usulüyle ilgili bir yasa normu var veya bir ceza kanunu ile ilgili bir norm var veyahut da diyelim ki bir şey idare hukuku normu var. Şimdi sayın cumhurbaşkanı bir kararname çıkardı bu kararname ile bu kanun aşıkı bu kanun arasında farklılık var. B şıkkı, kanunda bir düzenleme yok, bir kararname çıkıyor e, ve sonradan mecliste bu konuda kanun çıkıyor. Bu iki halde durum ne olacak? Mesela önceden kanun var, norm var, sonradan bir kararname çıkıyor. Aslında o kararname ile eski kanun normu birbirinden ayrı. Ne olacak bu durumda? Ee, sevgili Bahre <gülüyor> bizim Hukuk fakültelerinde devletler özel hukuku yahut uluslararası özel hukuk diye bir ders okutulur. Ki benim profesörlüğüm o alamdan. Ee, niye bunu söylüyorum dersen yasa çatışmaları, kanunlar iftilafı diye bir kavram var. Evet, o, evet, evet. Tam da böyle. Şimdi yasa çatışmaları konusu anayasa hukukumuza girmiş oldu bu düzenlemelerle. Yani söylediğin türden çatışma var. yani bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle e, kanun arasındaki çatışma halinde e, ne olacak sorusu e, anayasa hukukuna da girmiş olduğu. Şimdi bu arada diyor ki bak e, sosyal ekonomik haklar yani sendikat hukuk sözleşmesi, evlok altı, şimdiki temel haklarla ilgili cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Ama belli bir konunun e, bu kapsamda olup olmadığı tartışma yaratır. Bir diyor ki bak yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı e, kararlamış çıkarılabilir. Yürütme yetkisine ilişkin olmayan bir konu düşünmek zor çünkü her kanunun sonunda yürütme madde, yürürlük maddesi vardır. Evet çok, evet. çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. <gülüyor> evet. Evet ile münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz diye bir sınırlama da var. Fakat sıkın bunların işleyişinde yargı organlarının e, sonuç olarak parayla gerekir. Anayasa değişikliklerinin yazanlar bu konuyu hiç düşünmemişler. Mesela bir anayasa mahkemesine bu görev verilebilirdi. Uyuşmazlık Mahkemesi'ne verilebilirdi bu görev. Zaten bizde geleneği olan bir şeydir uyuşmazlık mahkemesi. Evet. Ee, bu açık bırakılmış. Yani kanunlar ihtilafı dediğimiz konunun nasıl çözüleceği konusu belirsizliğini koruyor şu anda. Evet ve bu bence çok işte tehlikeli. Ee, uygulamada tereddüt yaratacak bir memur, bir hakim böyle bir sorunla karşılaştığı vakit ne yapacak? Ele bir memur ne yapacak tabii memur için öncelikle yürütme organının yani amirinin emridir şey olan onu uygulayacak. Gönlüm arzu ederdi ki bu anayasa değişikliklerini değişikliklerini yapanlar bu olasılığı da düşünerek hiç olmazsa bir hüküm koysalardı bu şeylerin bu tür çatışmaların yasalar arasında cumhurbaşkanlığı kararnamesi kanunlara arasındaki çatışmaların nasıl? hangi organ tarafından çözüme bağlanacağını gelip söyler, iyi olur. Şimdi <gülüyor> bu durum mahkemelere kalacak sonucu olarak. Şu konuda tereddüt yok o zaman hocam. Yani e, kanunlarda belli bir konuya ilişkin norm yok, düzenleme yok. Cumhurbaşkanı kararname çıkarıyor fakat sonra bu, bu kararnamede bir, bir takım yani hukuki bakımdan e, çıkmazlar var. Ayrıca e, Yeni bir kanun mecliste kanun çıkıncaya kadar bu kararname uygulanmak zorunda o zaman değil mi? E tabi tabi yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesi eski kanun hükmündeki kararnamelere benzetilebilir bu anlamda kanun gibi uygulanacak. Hocam ben bir şey sorabilir miyim bu kadrolarla ilgili yönetme, kararnameden örnek vermiştim. E, tereddütlerin giderilmesinin çözümünde mesela diyor ki Cumhurbaşkanı yetkilidir. Yine yürütme maddesine bakıyorsunuz. Bu kararname hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Yani Cumhurbaşkanlığı demiyor da Cumhurbaşkanı evet. diyor. Şimdi normalde kanunları başbakan mı yürütürdü, bakanlar kurulu mu bakanlar yürütürdü? Yani Bak bakanlar evet. Bakanlar Şimdi burada da bir bilerek yapılan mutlaka bir anlayış, bir anlayışın yansıdığı söylem farkı var. Bakanlar. Bu konuda. Neler söylemek istersiniz? Yani dile hiç özenmemişler. Bazı yerde Cumhurbaşkanlığı diyor, bazı yerde Cumhurbaşkanı diyor. Bakın Cumhurbaşkanı devletin başıdır, yürütme etkisi Cumhurbaşkanına aittir diyor mesela. Evet. Ee, Şöyle ilgili, yürütmeyle ilgili maddede ise, bir saniye kişiyi öne çıkaran bir düzenleme var. Ben de Ama en, konumu... hocam, burada dikkat çektiği tabii, tabii. şey yani özel, sözcükte e... özensizlik. Özensizlik mi acaba? Benim sorum o zaten. Özensizlik mi? En başta bir şey söylemiştim, hatırlayın. Bir zanaat vardır yani evet. yaptığınız hukuk metninde bir tutarlılık vardır. Bakın şimdi 8. madde diyor ki yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Güzel. Hı. Dikkat edin. Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak. Evet. 4. maddeyi açıyorsunuz. Orada Cumhurbaşkanı'nın yetkileri sayılırken <gülüyor> yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir diyor bu tarafta yürütme yetkisi ve görevi diyordu. Bu da yürütme yetkisi Cumhurbaşkanlığı'na ait diyor. Şimdi bu özensizlik yani şeyde e, gereksiz tereddütler e, yaratıyor yine Anlatabildim mi? Yani yapılırken bütün bunlar yapılırken biraz çeker. Zanaat yani zanaat mı eksik hocam? Efendim? Zanaatkarlık mı eksik? Ha, zanaatkarlık eksik. Hukukçuyuz biz, bizim sözcüklerdir. Bir marangozun keseri, çekici, testeresi neyse işini yaparken kullandığı aletler olarak bizim aletlerimizde sözcükler, kavramlar. Evet. Buna tutarlılık, özen ister. Ee, şimdi sanıyorum zamanımız iyice daraldı. Ben e, Aydın Hanım sizin sormak istediğiniz bir şey varsa sorun ve bence hocamızla galiba bir programda yapmak zorundayız. Evet, hocam evet. söz veriyor musunuz? Böyle dar zamanda sizi sıkıştırarak söz veriyor musunuz? Diyorsun? Yok. E, yani bu iş için İstanbul'a inerim. E, yarın başka bir toplantıda konuşacağım. Için. Evet izleyeceksiniz hocam. E, bu, bugün gelemedim. Başka bir <gülüyor> zaman e, açık radyoya ee, ve tabii sevgili bari e, aynı oradan da hukukumuz yok değil ama e, bari kadar etkili tabii. tabii bari gelen e, çok eski kıymetli dostumuz memnuniyetle teşekkür ederim hocam çok teşekkür <gülüyor> ederim siz Aynur hanım sorunuzu tamamlayın çok çünkü soru program var ama çok az kaldı şu e, 742 sayılı yasaya göre 700 sayılı KHK çıkarmıştı Bakanlar Kurulu gider ayak ee, orada e, aslında 700 sayılı KHK'nın amacı e, bazı kanunlarda yer alan işte e, vekil, e, bakanlar kurulu, hükümet, başbakan, başvekili sözlerinin karşılığının Cumhurbaşkanı ya da yardımcısı olarak değiştirilmesine yönelik işte nizamname, çizik, yönetmelik kararnameyi de karar olarak düzeltiyor. Fakat dayanamayıp başka birkaç kanuna da el atmışlar. Bir tanesi Avukatlık Kanunu Sayın Hocam. E, bu 700'ün 56. maddesinde Avukatlık kanun iki hükmüyle ilgili değişiklik var. Biri 14. madde normal anayasa ve e, askeri yönetim ve askeri mahkemeleri kaldırmış. Ona bir şey demiyorum. Ama 115. maddemizde şöyle bir şey vardı Adalet Bakanı. 재미lenen ee, ve hazırlanacak adli ve mesleki kanun tasarıları bakımından görüşü alınmak üzere e, Barolar Birliği'nin e, toplantıya çağrılması onu da çıkarıp atmışlar. Yani e, çok ilginç aslında sadece kelimeleri yeni sisteme uyarlarken kanun birdenbire e, danışılan e, bir makam olarak e, avukatların genel kuruluna danışılmamayla ilgili bir e, düzenleme getirilmiş. Bir, bir kere bu uyumsuzluk tutarsızlık yani kanunun başı ve ilan edilmiş ile şu yapılan düzenleme çelişiyor. Fakat aynadan burada asıl üstünde durmamız gereken şey şu. Bütün kanunları tarayıp nerede bakanlığa kurulu görülürse onunla ilgili özel bir düzenleme yaparak şu sayılı kanundaki bakanlığa kurulu sözü cumhurbaşkanı olarak değiştirilmiştir diye etmeye eski tabirle saymaya gerek yoktu. Evet. Topluca, Sayılır deyip evet. Topluca bunu söyleyebilirdiniz. Çünkü taaddet etmek daima tehlikelidir. Mutlaka atladığınız İllak. bir şey yok. binlerce kanun var. On binlerce yerde geçiyor şey sözü. Bakanlar Kurulu. Hatta eski kanunlarda heyeti vekili de evet. vekiller heyeti falan da vardı. Evet, yani bunları bir şeyle bir kanununu halletmek varken taaddat etmeye giriştiler ve taadda dedi edip bitiremiyorlardı. Ama hemen arada bizim <gülüyor> bize danışılmasına evet. ilişkin evet. kuruladı da yok etmişti. Ben ben şimdi bize e, bize hemen Kuruları, işaret ediyorlar Başkanlık Başkanın Zamanımız... danışılacak ama barolara danışılmayacak o anlaşılıyor o zaman. Hocam ha, hocam. Yani. <gülüyor> Amaç o Amaç Başka bir yerde yapabilirler. Yöntem de beceriksizce. Yani. Evet. Sizin de söylediğiniz o yanlış anlamıyorsam. Evet yani. hocam. Sizin görüşünüzü var. <gülüyor> Bakın zanaatkarlık eksik işte. Dedim ya. Hocam hocam zamanımız çok oldu. Uyarı alıyoruz. Çok, çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> ee, yeni programda bu, bu konuların ayrıntısını tekrar görüşmek üzere. İzleyicilerimize de Bizlere, e, teşekkür, de, teşekkür, e, ediyoruz. Bir teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Bir başka hukuk, hukuk güvenliği programında hocam. buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşçakalın efendim. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel